صلوا على شفيع ذنوبنا محمد <coughs> صلوا على طبيب قلوبنا وقرّة اعيننا محمد اللهم سوالنا وحظم اللهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.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 ve على آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: <تصفيق> استعين بالله بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطردون ما دخلوا به يوم القيامة Vallahi mirası semavat ve arı. Vallahu bima tamelun habir. Sıla kullahu azim. Ve belle gana ekrimna sehman nebiyin ve huc zal mursalin ve ilhama mukarrabi amin ve qale nebiyu sallallahu taala aleyhi ve sellem وَالصَّدَكَةُ ف۪ي كَفْفِ الرَّحْمٰنِ İlâh âkıril hadis Sadaka Rasulullah ف۪ي مَا قَال اَوْكَ مَا قَالَ sallallahu صَلَّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم. Aziz ve Muhterem Cemaat-i Müslümin <gülüyor> Birçok dersimizde ifade etmeye çalıştığımız esaslardan birisi de şu. gördüğümüz ne kadar bulanıklık ne kadar karışıklık karışıklık isyan ve anarşi varsa terör varsa mutlaka bunların temelinde altı iman esasından birisi olan ahiret inancının olmaması veya zayıflaması yapılıyor. Ahiret inancı öldükten sonra tekrar dirileceğimize, yeniden hayata döneceğimize, iyi kötü her davranışın hesabını vereceğimize dair olan inancımız ne kadar kökleşirse ne kadar kesinleşirse ciddileşirse suç işleme oranı da o nispette düşecektir. Mutlaka düşecektir. Hesap gününü büyük çoğunluk bir kenara atmış bu. Böyle bir şey yok. Halbuki Ağzımızdan çıkan her sözün hesabı her nefesin hesabı var. Büyük küçük her kiin ve davranışın mutlaka hesabı var. İnsanoğlu hesap vereceğini düşünerek bir gün sorgu suale çekileceğini düşünerek eğer hareket etmeye çalışırsa hata etme ihtimali çok azdır. Bunun hesabının altından çıkamam. Harun Reşid'in kardeşi Behlül vardır. Önceleri ona Behlül-i Divane diyorlardı. Hili mecrupvari bir adam. Dünya ile hiç bağlantısı yok sonradan kıymeti anlaşıldı. Dehlülü dana demeye başladılar. Alim kişi, bilen kişi manasına gelmek üzere. İşte onun bazı şeyleri naklediliyor. Bechar kaldığı için, evlenmediği için saraya da ağır geliyor bu durum. Yani sanki ilgilenilmiyor onunla. Beşkur olunmuyor gibi geliyor. Her şey denenmiş, Bir de demişler ki belki hayvanları seviyor bu adam. Buna bir sürü vermişler. Meşgul olması için 500 tane koyun verilmiş. Tam sürüsünü almış giderken elinde danası bulunan bir zat geçiyormuş. Bu dana senin mi? Demiş. Evet demiş. Peki ben sana bu koyunları versem sen bu danayı verir misin bana? Adam bayılmış tabi. 500 koyun bir danayla mübadele edilecek. Ama demiş hemen değil. Küçük bir bekleyişten sonra kızgın bir saç getirmiş. Efendim koymuş ortaya. O saçın üzerine bir basmış. Oy anam danam demiş atlamış e nedir bu hesap veriyorum demiş farz etti, dananın hesabını veremedim ceza çekmem gerekiyor işte bastım geçtim sen şimdi demiş her koyun için bir kere basıp atlayacaksın buradan. benim danam bir tane bir kere bastım geçtim sen her koyun için bir bas bakayım Adam demiş ki al koyunlarını, <gülüyor> o bir tane danaya razıyım, bu kadar geniş kapsamlı hesaba giremem ben demiş. Eğer hakikaten hesap vereceğimize olan inancımız kökleşirse, tereddütsüz hale gelirse, alırken de düşüneceksin, verirken de düşüneceksin. Aldım ama bu alışı sorarlar mı? Verdim ama bu verişi sorarlar mı? Mutlaka hesap vardır. Bugün insanları bu derece böyle kendinden geçiren, bulanık hale getiren işte bu inancın yokluğu. Veya iyice körlenmiş olması, yani Yahudilere benziyoruz biz biraz. Biz derken şurada oturanları kastetmiyorum illa. Belki biz de içindeyiz de umum Müslümanlar için bunu söylüyorum. Biliyorsunuz İslam dini kendisinden önceki iki dine itiraz mahiyetinde gelen bir dindir. Kendisinden önce ne var? Yahudilik var. Musevilik var diyelim. Yahudilerde Ahiret inancı hemen hemen yok gibidir. Hiç Yahudi'nin öyle bir tarafını aramazsınız. Her şey onlar için maddeden ibaret, dünyadan ibaret, alsın versin, bunun sonunda hesap varmış, kitap varmış, öyle bir şeyi düşünmüyor Yahudi. İslam dini Yahudiye diyor ki, evet. Dünya da değerlidir, ahirette değerlidir ama bu senin anladığın kadar dünya olmaz. Çok aşırı bir maddecilik söz konusu. Bu derece İslam maddeyi değerli kabul etmiyor. Ahireti silecek derecede, inkar ettirecek derecede değil bu iş. Hristiyanlara da itiraz ediyor İslam dini. Hristiyanlığa bakılırsa onlar da tarihi dünyadırlar aslında. Yani dünyadan vazgeçmiş, dünyayı terk etmiş insanlar kiliseye gidecek, manastıra kapanacak, evlenmeyecek, ruhbanlık yani ele tek çekmesi lazım dünyadan. Ama ne acıdır ki bugün dünyada ne Yahudi Yahudidir. Ne Hristiyan Hristiyan'dır, ne de Müslüman Müslüman'dır. Şimdi açıyor bu. Hiçbirisi o iddiası ile, mütenasip değil. Herkes kendine göre bir havaya girdi. Hristiyanlara da diyor ki İslamliğini, bu sizin iddia ettiğiniz kadar da ahiret değil. Yani tamamen dünyadan kesileceksin, bağlantını koparacaksın ve o ahireti yürütüyorum diye... Bu derecede ahiret düşkünlüğü yoktur diyor İstanbul. Ahengin iyi kurulması lazım. Ama mutlaka bu akidenin oturması lazım. Ahiret inancının. Bugün ticarette, siyasette, idarede, aile hayatında, ferdi hayatımızda nerede ne ölçüde bir yanlışlık varsa İslam'a aykırı, dine aykırı bir şey varsa onu mutlaka ahiret bağlantısının zayıflığında arayacaksınız. Yani şimdi saatlik repo yapan adam gecelik repo yapan adamın ahiret hesabı ne ölçüde? oturmuş işlerine iş yerinde oturuyor. Masasının karşısında ekran borsayı takip ediyor. Böyle saniye saniye takip ediyor. Bunun da ahirette hesabı var diye düşünse. inansa bunu yapabilir. Hep ahireti unutarak biz bu işleri yapmaya kalkışıyoruz. Kim ne yapıyorsa. Halbuki Cenab-ı Hak öyle değil. Ahiret için kesin inanca sahip olmak gerektiğini beyan buyuruyor. Sure-i Bakara'nın başında ve bil ahireti hukunu O müttakiler Allah'tan korkanlar ahirete kesinlikle inanan kişilerdir. Tam bir kesinlikle yüzde yüz ölçüsünde öldükten sonra dirileceği inancına sahip olan insanlardır. Biz yarı şaka yarı ciddi, efendim işte gidip de başı yarılmış olarak dönenler var mı? Kim geri dönmüş? Kim ne görmüştü haber veriyor diyor. Birisi gitse, bir şeyler görse de geri gelse, evet inanırsın. Ama Allah'a inanmıyorsun sen, peygambere değil de gördüklerine inanıyorsun. Yani senin gözlerin senin gözlerin sana Allah ve Resulünden daha mı ciddi bir bilgi temin ediyor? Halbuki Gazali bunun çok güzel işler. Göz insanı aldatır diyor. Gökteki aya bakıyorum diyor Gazali. Bana bir sini gibi görünüyor. Bir tepsi kadar görünüyor. Halbuki dünyaya yakın büyüklükte muazzam bir alem. Demek ki gözüm beni aldatıyor diyor. Gözüm beni aldatıyor. Yani işleri gördüğün gibi değil işlerin bir de iç yüzü var. Başka bir tarafı daha var. Ahiret için mutlaka hazırlanmak lazım geliyor. Bu hazırlık şekillerinden birisi kesin inandıktan sonra Servetimizi biraz onunla alakalı konuşmaya ihtiyaç duyuyorum bugünlerde. Servetimizi mutlaka ahirette hesap getirmeyecek şekilde kullanmamız gerekiyor. Servet bir emanettir. Biliyorsunuz. Bugün var yarın yoktur. Bugünün zengini akşama dilenci çıkabilir. Hiçbir garantisi yoktur. O sigorta şirketleri hangi adı taşırsa taşısın Hiçbirisi sizi garanti edemez. Bunlar hiçbir şey ifade etmez. Yani Allah serveti verendir, tutup geri alandır. Verir de alır da. Fakat bunun mutlaka yerinde kullanılması lazım. Bir hadisinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kıyamet günü şu konularda hesabını vermedikçe hiçbir kişi yerinden kıpırdayamaz. Hesap vereceğimiz noktalardan birisi de şu Ve an malihi mineynek tesebehu ve fî meyfe malından sorulacak bunu nereden kazandın? Bunu nereden kazandın? Ara sıra maliyeciler de soruyor değil mi? bunu nereden kazandın ve nerede de harcadı o halde yalnız harcadığımız yerler değil kazandığımız yerler de önemli İslam'ı öbür sistemlerden ayıran en önemli noktalardan birisi de burası öbür düzenlerde kazan nasıl kazandısan kazan kazancın şekli üzerinde durmuyor kaynakları üzerinde ciddi ölçülerde durmuyor İslam nereden kazanacağına önce dikkat etmen lazım nereden kazandın ve nereye de harcalın öyle rastgele önüne gelen yerlerde parayı döküyorsun para benimdir diyor adam kim ne karışır illa birileri karışır İlla birileri karışır. Aldığın yeri, verdiğin yeri tespit ediyor senin bilmediğin bir kamera. En ince kayıtlara kadar bir gün kitap önüne sürülecek. Ve künle insanın elzemnahu tairehu fi unuk. Her insanın defterini boynuna asacağız diyor. Canım. Kitab et işte. İşte kitabını oku. Neler yapmışsın bir bak bakalım. Neler? En küçüğünden en büyüğüne kadar her şey orada. Sen senelerce önce bir şey yaptın onu unuttun. Silindi sana göre o. O silinmedi o duruyor. Önemli. Ama güzel bir tevbe yapabilirsen o kayıtları sildirebilirsen o ayrı aramazsan, sen unuttun diye unutulduğunu zannediyorsan bu yanlış. Senin unuttuğun unutulmuş değildir. O bir gün önüne mutlaka sürülecek. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor okuduğumuz ayette Ya <gülüyor> eyyühellezine amenu Ey iman edenler! Bu cümleyi her zaman tekrar ediyorum değil artık bunu bellemiş olmanız lazım Cenab-ı Hak Kur'an'da ne zaman Müslümanlara hitap ederse ey iman edenler diye hitap ederse mutlaka bu hitabın arkasından ya çok önemli bir emri geliyor bir emir verecek önce dikkatimizi çekiyor toparlıyor bizi veya bir yasak koyacak ya bir emir geliyor ya bir yasak geliyor ya da çok önemli bir açıklama var biz bunu duyduğumuz zaman ne diyeceğiz emret yarabbim içinden dilinden ne dersen de ey iman edenler sözünü duydun mu demek ki bir şey geliyor bunu almaya hazırlanacaksın hemen buyur yarabbim diyelim bizde lebbeyk. Diyelim. Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Emret Allah'ım. Emri şu. Enfiku mimma razaknak. Size verdiğimiz bak ben verdim diyorum. Bir başkası değil. Size verdiğimiz rızıklardan size verdiğimiz nimetlerden, imkanlardan harcay. Ben sana o verdiğimi aman ona yapış, ondan hiç kimseye intikal ettirme, hatta sen de yeme içme diye vermedim diyor Cenab-ı Allah. Gelenin mutlaka gitmesi lazım. Havuzun içinde duran su akarsa pırıl pırıldır. Akmazsa kirlenir, yosun tutar. O havuz sahibi de onu kullanılmaz hale getirir. İlla akması lazım. Zaten Arabistan'a gidin, orada Mekke'de büyük tüneller var. Tünellerin Arapça adı nedir? Nefak. Yani akışı sağlayan, geçişi sağlayan bir yer demektir. Serretin servetinde mutlaka bir akış yeri açacaksın oradan akacak o servet ele gelen serveti infak edin demek onun akışını temin edin ne zaman olacak bu iş bir vakti var mı var tabi min kabli en ye'tiye yevmun önünüzde dehşetli bir gün var. Şöyle bir gün gelmeden önce bu işi yapın, şöyle bir gün var önünüze gelecek mutlaka bu, nasıl bir gün? La beyun o öyle bir gündür ki bir defa orada alışveriş yok, hiçbir alışverişin imkanı ve ihtimali yok orada, alışveriş yapamayacağınız bir gün gelecek. Daha ne yok orada? وَلَا خُلَّتُ Efendim, bir kısım dostluklar, bir kısım insanlarla, efendim, yakınlıklar, dostluklar temin etme şansı ve imkanı da yok. Ticaret yapıp kazanamıyorsun, bir kısım insanlarla dostluk kurma imkanın ve ihtimali de yoktur. Niye? Herkes kendiyle meşgul. O günü bir başka ayet tarif ediyor. Yevme yefırrul mer'u min O gün kişi kardeşinden kaçacak. Kardeşini gördü mü hemen kaçıyor. Yanıma gelir de belki benden bir şey ister bana yük olur. Ve ummihi anasından kaçacak ebihi babasından kaçacak. Ve sahibeti, canım ciğerim diye sarıldığı karısından kaçacak. Ve beni çok övündüğü oğullarından, çocuklarından kaçacak. Yani herkesten kaçan bir adam kimle oturup da dostluk tesis edecek? En yakınlarından kaçıyor bir defa. O babasından kaçıyor, babası ondan kaçıyor. O anasından kaçıyor, anası ondan kaçıyor. Herkes, işte böyle bir gün gelmeden, yani hiçbir alışveriş yapamayacağınız, hiçbir dostluk tesis edemeyeceğiniz bir gün gelmeden önce harcayacaksınız. Daha bir şey var, orada yapılamıyor, orada yapılamıyor ama. Burada yapılır da orada mümkün değil. Valla şefaat. Orada hiçbir şefaatın, yani hiçbir torpilin, hiçbir hatırlı adamın hatırının kazanılamayacağı bir gündür olması. Dünyada şefaat temin edebilirsin. Nasıl temin edersin dünyada? şefaatçılarla yakınlık tesis edersin Allah kime ahirette bazı insanlara yardım edebilme yetkisini verecekse dünyada bunlarla arayı bulursun yakınlaşırsın e sıra sana geldi mi yardım isteme sırası sana geldi mi sen de yardım istersin şefaat nereden gelecek üç kaynaktan gelecek siz şimdi televizyonlarda duyuyorsunuz, şefaat, vaat bir şey yoktur. Onlara yok hakikaten. Bu iddia yürütenlere yok. Bunu kabul etmeyenler o şefatı bulamayacaklar. Ama inananlar hiç korkmasın. Peygamberimiz buyuruyor ki, yeş ve o yevmel kıyameti telaffuz. Kıyamet günü, o dehşetli günde üç kişi şefaat edecektir. Şefaat nedir? ''İradetül hayri lil gayri'' diye tarif ediyor kitaplar. Başkasına hayır murat etmek. Yani bir adamın işini yapıyorsun. Onun hayrına olan, onun hayrına olan, menfaatine olan bir işini yapmak demektir Şefaat. Ahirette bu yetkiyi kim kullanıyor? Üç kişi kullan. El elbiya Birincisi peygamberler. Ki bu yetkinin en genişi Muhammed Mustafa'ya verilmiştir. O yalnız ümmetine değil, yalnız kendisine inanmış olanlara değil, bütün insanlığa yardım etme yetkisine sahip bütün insanla bütün beşeriyete tabi o şefaat edecek kişinin elle tutulur bir tarafı varsa elle tutulur bir tarafı varsa yani dünyada peygamberlerle bir kişi bir bağlantı kurmuşsa en azından ne kuracaksın yani daha doğrusu en önemli onlara imanın olacak onların Allah'ın elçileri peygamberleri olduklarına mutlaka inanmak zorundasın şefaat bağını kurabilmek için ben sana inanmıştım senin Allah'ın elçisi olduğunu kabul ettim e şimdi o imanıma dayanarak senin yardımına başvuruyor tabi peygamber de Allah'tan alacağı izinle bu işi yapacağım kendi başına bir şey yapamaz. O'na o yetkiyi Allah-u vermiştir, eh ahirette vizesini bir daha yenilecektir yani Allah. Fakat verdiğini geri almaz Cenab-ı Hak. O hakkı vermişse bir daha geri almaz. Sonra yani peygamberlerle ilişkiyi kurmak lazım şimdiden. Sen kalkarsan efendim Muhammed de bir adamdır, onun da felsefesi vardır sallallahu aleyhi ve sellem ve o da şöyle yanılır böyle yanılır dersen kendi başına kalırsın Allah'a Ona en küçük bir şekilde dil uzatmayacaksın. Ve hakkıyla teslim olacaksın. Nasıl? Ölü, cenaze yıkayan kişiye nasıl teslimdir? Cenazeyi yıkayan imama cenazenin hiç itirazı var mı? Dön sağına diyor, dönüyor. Dön soluna dönüyor, dönüyor. Yani ister istemez döndürüyorlar onu. İşte Muhammed Mustafa'nın önünde böyle olmak lazım. O ne diyorsa bu tartışılmaz. Aynen kabul edilmesi lazım, aynen tatbik edilmesi lazım. Birinci şefaatçılar, peygamberler. İkincisi, sümmel ulema sonra alimler. Alimler ama dini reddeden alimler değil. Dini çürütmek için, dinde bir yamukluk bulabilmek için, efendim dini Müslümanlara başka türlü insanlara başka türlü gösterebilmek için ciltler dolusu eserler yazmış olanlar değil. Hangi alim? bir defa dine inanmış bir alim olacak, dine inanmış bütün ilimlerin bütün ilimlerin Allah'ın ilmi olduğunu kabul edecek öğrendiği her şeyin Allah'ın ilim sıfatının bir parçası olduğunu düşünerek öğrenmesi lazım. Allah'ı devre dışı bırakamazsın. Bugün Öyle ilimler var ki ortada Allah ile savaşmak için Allah ile savaşıyor adam ya fizik niye Allah ile dövsün matematik niye dövsün kimya niçin dövsün Tıp niçin dövsün ilimlerin hepsi ispata çalışıyor hiçbir ilim inkarcı değil hep ispatçıdır fakat düşüyor bir kısım zavallıların eline bu ilimler o ispata çalışan ilimleri İnkarın aleti haline getiriyorlar. Her zaman söylüyorum memleketimizde kişilerin okumuşluğu arttıkça hasirleri yükseldikçe inkarları artar, bilgi azaldıkça iman artar, tam tersi olması lazım. Çok bilenin daha iyi inanması lazım, bizde okumuşlar inkar ediyor, daha çok dine saldırıyor, Okumamış, müşil çıkmış belki hiç imza da atamıyor ama taş gibi bir imanı var. Bu ne kadar fesat, ne kadar anormal bir şey. İlk emri oku olan bir dinin mensubu bu duruma düşer. Ama bu vaka bu. Üçüncü şefaat teşkimdir. Sunne şuheda. Ezan okunu Sonra şehitler diyor peygamberimiz, şehit. Alimi niçin şefaatçi sayıyor? Alim peygamberin varisi. Peygamberimiz buyurur ki el ulema'u veresetü'l enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Ama peygamberler altın veya gümüş şeklinde miras bırakmıyorlar şu kadar altın şu kadar gümüş, şu kadar dolar öyle bir şey bırakmıyor peygamber onlar miras olarak ilmi bırakıyorlar ilim mirasını bırakıyor alim de o mir mirastan pay alıyor ne kadar çok pay alırsa o kadar derecesini yükseltir bu ilim mirasından pay almaya herkesin imkanı var Öyle bir varislik bu. Herkese açık bir miras. E sen gidip almıyorsun. Alma imkanın var, alma şansın var. Koskoca bir ömrü tüketiyorsun. Peygamberin bıraktığı ilim mirasından gidip bir şey almıyorsun. ve ondan sonra o mirasa sahip çıkana kafa tutuyorsun. İtiraz ediyorsun. Yok şurayı şöyle söyledin. Bunu söylemeye hakkın yok Buyur, sen de git o mirasla bir pay al. Üçüncüsü de şehitlerdir. Şehit kim? Allah yolunda savaşan adam. Şimdi bu tabirler biraz tehlikeli oldu değil mi bugünlerde? Cihat kelimesini neredeyse ağzımıza alamayacağız yani. Adamların hatırı için kelimeleri kullanamayacağız. Cihat en kısa yoldan şey. İslam dininin mutlaka yayılması lazım. Nereye? Bütün cihana yayılması lazım. İslam'ın yayılış yolu üzerine konmuş olan engeli kaldırıp kenara koymak demektir cihat. İslam'ın yayılış engeli bir insansa onu kenara alacaksın. Bir sistemse onu bir kenara çekeceksin bir bilmem neyse, her neyse yani İslam'ın yayılışını engelliyorsa onu kaldırıp kenara koyacaksın. Bundan daha tabi bir şey olamaz. Bundan daha tabi bir şey olamaz. Şimdi Allah yolunda bir adam savaşıyor yalnız Allah'ın dinini yüceltmek için. Allah'ın emrini, ahkamını herkese kabul edeceği hale getirmek için bu orada ne veriyor? can veriyor can veriyor mal veriyor her şeyinden geçiyor o dini o kadar ulvi ve kutsi görüyor ki onun için canım da feda malım da feda işte o alkanlara dürünen adamlar da şefaat edecektir ahirette. e niye yani o üçüncüye niye düştü? Yani alimden niye önce gelmiyor canını veren alim? Evinde oturuyor, masasının başında yazıyor. Niye biliyor musun? Ona can vermenin, Allah için can vermenin çok büyük dereceler getireceğini, çok kazançlı bir yol olduğunu o alim öğretti. Ondan aldığı bilgiyle gitti canını verdi. Malını verdi. Onun için hocasına bir borcu var. Allah onun için dilemayı daima öne alıyor. Şehit çok büyük adam. Ve şunu da unutmayın ilim yolunda ölen kişi de şehittir zaten. Alim ömrü boyu ilim peşindedir. Alıyor, veriyor, öğretiyor. O nasıl ölürse ölsün şehittir aradaki fark bu yani şehit e, nasıl geride kalıyor, ülema onun önüne nasıl geçiyor, o da şehit zaten şehitliğine ilareten bir de alimliği var orada için onun önce gelme hakkı var şimdi böyle bir gün var önümüzde, bitiriyorum bugün gelmeden yani hiçbir alışveriş yapamayacaksınız orada dost kazanamayacaksınız dostları dünyada kazanın Şafaat temin edemeyeceksiniz. Onu da dünyada temin edin. Böyle bir gün gelmeden önce size verdiklerimizden harcayacaksınız. Şimdi mevzuun başı burası. Daha ben mevzuya yeni girdim yani ezan da okundu. İnşallah gelecek derslerimizde niçin harcamamız gerekiyor ve nasıl harcamamız lazım, neler harcamamız lazım? Yalnız biz mi harcıyoruz? Müslümanlar biraz cimrileşiyorlar. Biraz cimrileşiyorlar. Tedbir babında dininden vazgeçiyor. Tedbir. Nenin tedbiridir o? Canını kurtaracak. Sen ölümden kurtulabilir misin? O gelecekse gelmiştir. Nerede olursa Hiçbir şekilde kurtulamazsınız. Cenab-ı Hak cümlemize Şuur İhsan buyursun. Ahirete yakinen iman eden, kesinlikle iman eden kullarının zümresine bizleri de ilhak buyursun. Lillahil Fatih.